Bildiğimiz ekonominin sonu, Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Hoş geldiniz, merhaba. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz, günaydın. Bir aradan sonra bir toparlama yapalım değil mi Bengi? Evet, e, uzun bir ara verdik, iki haftadan e, fazla bir, bir ay oldu. E, bir ay içinde de aslında... Epey bir etkinlik oldu değil mi? Aynen, epey bir etkinlik oldu. Bizim özellikle bugün, yani şimdi bir böyle şey, zaten bir aydır konuşmuyoruz, radyoda değildik. E, müştereklerle ilgili konuşuyorduk, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz de. E, hem ona böyle uzun bir ara verilmiş oldu hem belki biraz orayı bir özetleriz dedik ama asıl ondan önemlisi son bir aydır İstanbul'da aslında degrowth yani büyümeme üzerine çok önemli birkaç etkinlik oldu. <gülüyor> Bunları bir özetlemek ve ilgililerine ve katılamamış olanlarına oradan biraz bilgi taşımak istedik. Ee, şöyle aslında Henrik Böl, e, Türkiye Henrik Böl, e, Derneği ve e, Avrupa Yeşilleri ortaklığıyla e, düzenlenen, her düzenlenen bir yeşil ekonomi konferansı var. Yeşil ekonomi aslında e, şu an dünya genelinde çok olumsuz yönde kullanılan bir terim olmasına rağmen aslında çok daha önceden yeşillerin e, icat edip e, daha radikal bir anlamda kullandığı bir terimdi ama e, bu başka bir tartışma şimdi bir tarafa bırakalım. E, bu seneki Yeşil Ekonomi Konferansının teması da büyümemeydi, büyümesizlikti. E, bu e, amaçla da e, daha önce bu programda röportajını da yayınladığımız ve kitaplarından bolca bahsettiğimiz Federico de Demaria e, İstanbul'a e, geldi bu konferansta konuşma yapmak üzere biz de hazır Federico gelmişken e, onu boş bırakmayalım birkaç bir şey daha yaptırtalım diye düşündük bunlardan ilki e, Fikret Adama'nın da e, çok büyük yardım ve desteğiyle e, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir panel e, yaptık Federico'nun e, katılımıyla <gülüyor> belki bir panel demek çok ciddi kaçacak ama bir yuvarlak masa söyleşisi diyebiliriz ee, ben Federico e, yine Boğaziçi Üniversitesi'nden Yahya Madra e, ve Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin etemcan tura'nın katılımıyla ve Fikret Adaman'ın da e, oturum başkanlığıyla diye diye moderasyonuyla e, üniversitede bir öğle vakti böyle 12-2 arası gibi e, bir e, sohbet yuvarlak masa sohbeti yaptık aslında benim ilk ilgimi çeken şey bu konuda biz bunu tabii ki tanıttık işte üniversite genelinde vesaire ama bir cuma günü öğle vakti Boğaziçi Üniversitesi'nde falan öğrencilerimiz ve akademik kadro dışında çok fazla bir katılım beklemiyorduk. Keza olmadı ama gerçekten çok ciddi bir katılım vardı yani salon böyle bayağı doluydu oturacak yer yoktu falan ben bir öncelikle ona şaşırdım. E, Konuşmacıları belki birazcık nelerden bahsettiğinden bahsedebiliriz. E, Federico bu yani biz Federico'dan daha böyle bir genel bir giriş yapmasın ama belki genel girişi çok fazla uzatmayıp e, gerçekten büyüme ötesi bir topluma geçiş nasıl e, çetiş... Çatışkılar nasıl çelişkiler nasıl yani bunun zorluklarından aslında bahsetmek ve sadece gerçekçiliğinden değil böyle bir toplumsal dönüşümün ortaya çıkacağı ihtilaflardan bahsetmek üzere kurgulamıştık. O Öyle bir şekilde sunmasını istedik. Burada da tabii bahsettiğimiz daha önceden de konuştuğumuz şeylerden genel anlamda çok farklı bir şey Fedeiko söylemedi ama... Ee, şunu belki vurgulamakta fayda var burada da hep söylediğimiz gibi büyümeme kavramı ya da büyümeme fikri aynı şeyi daha az yapmak değil yani e, bu çok karşılaştığımız bir eleştiri ve aslında bunu çok ciddiye alıp daha fazla üzerine düşünmemiz lazım. Ekonomiyi anladığımız ve bildiğimiz biçimde sürmesi, bütün bu ekonomik ilişkilerin, güç ilişkilerinin, işte bunun içindeki kapitalist aktörlerin, şirketlerin, e, iktisadi ve politik elitlerin rolünün aynı şekilde e, sürmesi değil, o ilişkilerin sürmesi ve ama herkesin bu işi daha az yapması değil. Ee, hakikaten o ilişkilerin demokratikleştirilmesi ve e, farklılaştırılması ve adaletle, adaletli hale getirilmesi. Ve bu da kendi başına zaten ihtilaflı bir, bir bir süreç. Değil mi? Yani büyümeme deyince o zaman işsizlik daha da artacak. Fakirler daha da fakir olacak. Daha ee. fazla fakir olacak eleştirileri geliyor. Ee, evet. Yani daha azla yetinmek sadece yani sanki sadece burada söylediğimiz daha azla yetinmek. Ee, ya da e, hem zenginler tamam biraz daha az tüketecek ama yoksullar da sanki biraz daha tüketecek değil hani bunun içinde daha radikal bir anlamda <gülüyor> ciddi bir dönüşüm olduğunu belki vurgulamak lazım ve Federico'nun orada da e, belki altını çizdiği önemli şeylerden bir tanesi bunun e, bir gerçeklik ve politika önerileri olabilecek şekilde mesela İspanya bağlamında kuvvetlenmesinin en büyük nedeninin ...aslında toplumsal hareketlerin o güç ilişkilerini belli bir dereceye kadar ittirebilmiş olması olduğu bunun e, bir ortak e, zemin haline gelip farklı hareketlerin ortak talebi haline gelip bunu itirim yani bunun için muhalefet etmeye başladıkları noktadan itibaren e, bu tür bir dönüşümün en azından e, ütopik olmadığı ve gerçeklik sınırları içinde olduğunu da e, zorlamış oldukları. Daha sonra ben söz aldım. Çünkü kendi anlattım tekrar burada anlatmak biraz saçma olacak ama benim özellikle bahsettiğim şey büyüme hareketi içinde en fazla konuşulan şeylerden bir tanesi bakım emeği ve müşterekler. Ve daha özel olarak bahsetmek gerekirse işte büyümeye odaklı olmayan ama ihtiyaç gidermeye odaklı olan bir ekonomide birbirimizin ihtiyaçlarını giderme, birbirimizin bakımını hem birbirimize hem ekolojiye bakmak üzerine kurulu bir ekonomi ekonomiden bahsediliyor çokça. Bu aynı zamanda hak temelli bir kurgu da oluyor değil mi? Nasıl yani tamam. Yani insanların belli hakları var ve o hakların temini de toplumun bir anlamda sorumluluğu. Evet. Dolayısıyla bu haklar temel ihtiyaçlara karşılık geliyor. Dolayısıyla Aynen. o ihtiyaç karşılanması ile bunların hak olarak görülmesini de biraz köprülenmiş. durumda. Evet onu, o açıdan onu... öyle ama yani ben daha belki şey mikro açıdan öngördükleri örnekler falan açısından yaklaştığım için bir an şey yapamadım anlayamadım ama... Ee, yani böyle bir bakım ve paylaşım ve armağan ekonomisi piyasanın dış piyasadan özelleşmek ve devletten özelleşmek e, derken bir yandan da bu kavramları çok fazla tartışmadan kullanıyorlar. Ee, yani öyle bir geçiş daha bakım e, piyasadan ve devletten özelleşmiş herkesin birbirine baktığı e, ve bunun hak temelinde evet yani bir toplumsal sözleşme ve hak temelinde. ...olduğu bir ekonomi neye benzer... ...bunu çok fazla düşünmüyorlar. Ben de bir feminist iktisatçı olarak... ...buna aslında çok eleştirel yaklaşıyorum. Çünkü bakım ve bakım ekonomisinin... ...genellikle de kadınların omuzları üzerinde olduğu... ...bilinen bir gerçek. Ben biraz o konudan tartışmaya çalıştım. Yani gerçekten büyüme ötesi bir toplum... ...hayal ediyorsak ve buraya doğru geçeceksek bu bahsettiğiniz şeylerin çoğu kadınların iş yükünü Hı -hı. E, çok artıracağı evet. bariz olan ama bunu kimsenin söylemediği e, bir şey bunu konuşalım diyerek Yahya e, ya, e, daha çok ekonomiyi e, bir de, dönüştürülemez değiştirilemez karar verilemez bir alan olarak anlamamak üzerinden konuştu belki Fikret açıklamamda biraz yardımcı olabilir. Ee, sanki ekonomideki bir takım ilişkileri e, değişmez kurallar olarak anlıyoruz. Teknik özellikle e, teknik kurallar olarak anlıyoruz. Halbuki ekonomiyi eğleyen bizleriz. Ve ekonominin hani büyümeye mi başka bir şeye mi odaklı olacağını da aslında bizlerin kararı. E, ve e, buna muktediriz. E, benim anladığım daha doğrusu öyle bir e, ana fikirdi. Yani e, faydalarını maksimize etmek üzere kurgulanmış bireyler ve karlarını maksimize etmek üzere tasarlanmış firmaların piyasa e, ortamında ilişkilenmesi üzerinden kurgulanan iktisadı mutlak olarak almamamız gerekiyor. Bunun alternatiflerini hı hı, düşünmemiz evet. gerekiyor. Hem ilişkilenme anlamında hem ee, bireyin ve firmanın kurgulanması anlamında daha farklı oluşumlar mümkün, daha farklı hayatlar mümkün. Ee, bunun Bu eksende giden bir konuşmaydı. <gülüyor> evet, biz de zaten şimdi biraz sonra sizden sonra da bir İzellevi Coşkun'la bir konuşma yapacağız. Onun bir yazısı çıktı Harvard Business Review'da son Aralık 2015 sayısında ve ana konusu da şey yani iş etik ve sürdürülebilirlik bunun ciddi olarak tartışmaya açılması gerektiğini söyleyen bir yazı bütün ta Enron'dan Volkswagen'e iş etik ve sürdürülebilirlik hı hı, diye hı. bir yazı ve orada da biraz sonra da konuşmaya başlayacağız yani büyümenin Üzerinde de duruyor bir işletme kaynak planlamasının mesela diye bir sistem var. Yani merkez yönetimle yerel birimler arasında bambaşka yeni ilişkilere geçilmesi gerektiğini bir şey olarak şirketler gözünden bakıldığında da çok ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu söylüyor. Evet, daha şirket bazında bizim belki bahsettiğimiz bir şey, evet, bir takım yani de belki izelle başlayarak bu konuyu bir de onların gözünden hı hı. bir dizi programla yapmaya çalışacağız çünkü o onların bakışına da ihtiyacımız var yani ee, reformları yapması gereken <gülüyor> onlar, onlar olacak Onlar olduğu için, için evet. evet. Son olarak etem Ercan ee, bahsetti onu deyinelim istersen. E, Etem e, de açıkçası yani Türkiye'de Türkiye'deki enerji politikaları ve e, kömüre yönelmenin yani belki biraz böyle büyümenin büyümeme, biz biraz daha büyümemenin ekonomi politiğinden bahsediyorduk. E, Etem de büyümenin aslında e, birazcık ekonomi politiğinden bahsetti Türkiye bağlamında ve e, orada çıkan yani büyümenin çıkardığı bir takım itirafları. E, Yan yana getirme yollarından yani belki siyaseten bir koalisyon nasıl kurulabilir büyüme ötesi toplum için bunun üvellerini Türkiye'de nerede görüyoruz gibi bir şeyden bahsetti. Benim yani kısa biz daha çok böyle insanları konuşmaya teşvik edebilecek bir şey olarak kurgulamıştık ama sanırım hem. Yani fikrin yeni olduğu tabii başka bir boyut ama... ...bayağı kalabalık olduğu için öyle bir... ...o kadar sohbet olmadı ama bayağı soru oldu. İşte bu soruların bir kısmı belki daha önceden duyduğumuz sorular... ...bazıları daha önceden duymadığımız ve bizi bize önemli gelen sorular. Yani mesela... Yani kapitalizm içinde e, bu tür reformların yapılması yani sonuçta büyümenin yarattığı tahribatı e, bir şekilde e, bu tahribatla ilgili reformlar istiyorsunuz ya da politikalar ya da büyümeme hani böyle bir şey. E, yani kapitalizmin aslında paçasını kurtarıyor olmuyor musunuz e, bunu yaparak diye so bir soru geldi. Bunu da baya bir e, şey hepimiz oluyoruz galiba dedik ama sanırım burada söylenmesi, tutulması gereken yol şu, ciddi bir felaket de var ve kapitalizm karşıtı hareket ve mücadelenin de hareket edecek alana ihtiyacı var ve o yüzden büyümeyi eleştirmek önemli bir noktası kapitalizmi eleştirmenin. Daha Türkiye bazında ve mesela kentçilik, kent planlaması, mimari açısından yaklaşanlar oldu. O çok ilginçti. Hani onlar nasıl? biz bizim kendi, Herkes kendi meslek alanında bu fikrin neye tekabül edebileceğini düşünmeye başlamış gibi. Yani o, o bayağı hoş bir sürpriz oldu bizim için. Bir de herhalde herkes değişik e, vurguyla, e, bu büyümeme kavramıyla, adalet kavramını köprülendirmiş oldu. Evet. Evet. Yani olay sadece çıkan ortaya çıkan ürünün paylaşılması diye bu süreçler öncesinde ve esnasında yaratılan sosyal ve ekolojik maliyetlerin farklı kesimlere nasıl dağıtılmakta olduğu hususunun da masaya yatırılması gerektiği çok vurgulandı. Yani olay işler oldu bitti de gelir adil dağıldı ve daha adil dağılmış bir toplumda hani büyümeyi azaltabiliriz, sıfırlayabiliriz hatta eksiği alabiliriz. Ama bir taraftan şunu da unutmamak lazım ki böyle bir sonuca gidelim ya da gitmeyelim. Bu süreç esnasında yaratılmakta olan sosyal maliyetler ve ekolojik maliyetlerin nasıl omuzlandığı da çok önemli bir konu. Yani şu an günümüzde hepimizin gayet iyi bildiği gibi ekolojik maliyetlerin bir kısmı hepimizin üstünde ama bir kısmı bazılarının üstünde. E, sosyal maliyetlerin önemli bir kısmı bazılarının üstünde. E, bunu da e, bir anlamda tartışıyor olabilmek ve büyümeme tartışmasıyla bu noktayı bir anlamda birlikte götürmemiz gerektiği de vurgulandı. Evet yani bu şeyin üzerine yıkıldığı zaman belli kesimlerin yani tam bir felaket sarmalığına doğru gittiğimiz artık apaçık ortada yalnız insanlar için, yoksullar için filan da değil yani her gün artık elimizden geçen çeşitli kaynaklardan gelen, en saygın dergilerden gelen makalelere filan bir göz attığımız zaman makale haberlerini ...yani hayvanlar, hayvanlar aleminin de aslında inanılmaz bir felaket sarmalı içinde olduğunu gösteren sayısız örnek var... Hı. ...ve çok ciddi yerlerden çıkıyor bu haberle. Yani bu böyle devam edemeyeceğini apaçık gösteren bir şey var. Yani bunun da birinci sebebi hiçbir şeye tanımayan bir büyüme ve sonuçlarını da... E, ...tamamen doğaya yıkan, canlılar alemini yıkan bir şey yani... Evet değil şimdi mi? o zaman bugün bir şu son değil mi bir, bir ayda büyümeme üzerine Türkiye'deki e, etkinlikleri bir toparladıktan sonra bir, belki son bir iki dakikada da. Zaten bir iki dakikamız var. E, ben yani, toparlayacağım ancak. E, evet bir de belki önümüzdeki programda Program. tekrar ne yapacağız <gülüyor> e, ona değinelim. Okay. E... Bu içindeki etkinlik e, üç etkinlikten bir tanesiydi. Aynı akşam Cuma akşamı yani 18 Aralık Cuma akşamı bir de e, Dünya'da Mekan Beyaz Yakalı ve freelance çalışanların bağımsız özel alanı e, Dünya'da Mekan'da bir söyleşi yaptık. Özellikle de kent ve ekoloji aktivistleriyle kendisi de aslında bir aktivist olan Federico'yu da yan yana getirmek ve büyümeme fikrinin alanda mücadele edenlerimiz. E, ...açısından nasıl bir... ...belki politik silah olabileceği... E, ...konusuna biraz konuşmak istedik. Tabi o biraz daha katır kutur gitti. Çünkü Türkçe-İngilizce çevireceği... ...simultane değildi. Herkes birazcık yorulmuştu falan ama... ...yine çok ilgiliyle... E, ...takip edilen ve katılan bir sohbet oldu. E, özellikle... ...yani... E, ...bir yandan... Belki hani mesela iklim değişikliği kadar yakıcı bir gündem karşısında büyümeme kadar radikal bir fikri mi savunmak lazım? Yoksa önce e, günümü kurtarmak, e, kurtaracak politikalara yönelmek lazım gibi tartışmalar. İkincisi mesela büyümeme fikrini Türkiye'de özellikle kabul görebilmesi için istihdam tarafının özellikle vurgulanması gerektiğine dair sahadan gelen. Yani gerçekten bu da böyle bir ortaklaştıracak bir söylem olarak Türkiye'de de belirmeye başladığını çok e, hissediyorduk zaten ve e, bunu belki on sene önce hisseden bir, e, birileriyle ve bunun üzerine yazanlarla şu an bizim de oluşmamız çok iyi oldu. Ortaya çıkması iyi olmuş. Evet. evet. Sonra bir de işte, ekonomi konferansı oldu. Çok hızlıca bahsedeyim ondan da. E, belki hani, takip edenleri fikriimiz açısından çok çok yeni ne vardı diye yaklaşırsak e, şu vardı e, Yunanistan'dan ee, Siriza Siriza'dan bir milletvekilinin pardon Yeşiller'den bir milletvekilinin yardımcısı olan Orestes Kolokuris'in katılımı ve ee, İngiltere'de Yeşiller'den e, yine milletvekili olan Maurice Scott Caron'un katılımıyla bir e, ve de benim de içinde olduğum bir ikinci panel. Daha böyle fikirdense somutluklar üzerinden konuşmayı konuşmak üzerine bir panelde bir büyüm ötesi topluma nasıl geçilebilir gibi. Ve e, hani orada somut pratikler olarak aslında küçük daha küçük paylaşımcı yatay ve yavaş ekonomileri... Ee, ...Yunanistan'da nasıl kurmaya başladıkları... Ee, ...İngiltere'de de belki biraz daha mezo seviyede bir e, bio regional... E, ...biyo bölgesel ekonomi perspektifiyle bunun nasıl olmaya başlayabileceğine dair e, fikirler duyduk. Bu baya e, ilham vericiydi deyip kapatayım ben. Evet, baya yoğunmuş da Baya öyleydi. <gülüyor> ee, şimdi bundan sonraki haftalarda da... Yani işte müştereklerden bahsediyorduk, müştereklere farklı yaklaşımlardan. Burada bahsetmek istediğimiz belki son bir e, kol kaldı. Ondan bahsedeceğiz bir, e, bir sonraki programda. Ve sonra da biraz daha böyle somutlular üzerinden gıda müşterekleri nasıl bir şey olabilir? Su müşterekleri nasıl bir şey olabilir? Toprak müşterekleri, kentsel müşterekler nasıl bir şeydir? Çok önemli. Başlayacağız. Harika. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.